Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sayıdeğer dinleyenler riyaz Salih'in hadis kitabımızın 324. babındayız Horoza Söğmenin mekruh oluşu konumuz Konu ile ilgili Zeyd bin Halid el-Cüheni radiyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sabah erkenden ötüp uykunuzu kaçırdı diye horuza sövmeyin. Çünkü o Allah'ın kendisine verdiği bir görevi yerine getirerek müminleri namaz için uyandırır. 325. Bab insanın şu yıldız sayesinde yağmur yadı demesinin yasak oluşu. Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam Hudeybiye'de geceliğin yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namazı bitirince yüzünü cemaate döndü ve Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz diye sordu. Sahabeler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz şunları söyledi. Allah buyurdu ki kullarımdan bir kısmı bana iman ederek bir kısmı da kafir olarak sabahladı. Allah'ın lütuf ve rahmeti sayesinde yağmura kavuştuk diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmişlerdir. Bir takım astroloji ve yıldız falı hurafelerine inanarak filan ve filan yıldızın batıp doğması sayesinde yağmura kavuştuk diyenler ise beni inkar etmiş, yıldızlara iman etmişlerdir. 326. Bab Müslümana kafir demenin haram oluşu Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir adam din kardeşine ey kafir derse bu sözün günahı ikisinden birine döner. Eğer o kişi gerçekten dediği gibi kafir ise ne ala. Öyle değilse o sözün günahı kendisine döner ve din kardeşini kafirlikle suçladığı için büyük günah işlemiş olur. Ebu Zer radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselam'ı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim bir adamı ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye çağırırsa eğer o adam böyle biri değilse bu söz mutlaka onu söyleyen kişiye geri döner. Bir mümini inkarcılıkla suçladığı için asıl kendisi kafir veya Allah'ın düşmanı olur. Evet saygı değer dinleyenler bir kimseyi kafir münafık veya din düşmanı diye itham eden biri eğer onun savunduğu değerlerin ve inanç esasların gerçekten kafirlik olduğuna inanıyorsa, bu durumda ikisi aynı din ve inanç üzeri olmadıklarından ikisinden biri kafir olmuş demektir. Fakat bir kimsenin kafir olduğuna inanmadan, öfke, kıskançlık, düşmanlık gibi sebeplerle ona kafir veya din düşmanı derse, bu yüzden kafir olmasa da büyük günah işlemiş olur açık ve kesin bir delile dayanmadan bir takım yorum ve zanlardan yola çıkarak ona buna kafirlik damgası vuranlar müminler arasında kin ve nefret tohumları saçarak kardeşlik birlik ve beraberlik duygularına zarar verdikleri için büyük bir vebal altına girmiş olurlar bununla birlikte bir müminde gördüğü büyük günahlar ve küfre yorumlanabilecek söz ve davranışlar sebebiyle onu yanlışlıkla kafir veya münafık diye nitelendiren kişi bu hatasında nispeten mazur görülebilir. Ancak yine de bunun yanlış ve tehlikeli olduğu o kişiye anlatılmalı ve o bu hususta ciddi şekilde uyarılmalıdır. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu an müşriklere gizlice bilgi sızdırırken yakalanan hatip bin Ebi Belta adındaki sahabe hakkında izin verin bu münafın boynunu vurayım ey Allah'ın Resulü demişti. Bunun üzerine peygamber Ömer'i bu sözünden dolayı uyarmış ve Hatib'in aslında münafık olmadığını bildirmişti. Bununla birlikte bir Müslümana münafık dediği için Ömer'in küfre girdiğini, tövbe edip iman tazelemesi gerektiğini de söylememişti. Zira Ömer bir nevi casusluk faaliyeti yürüttüğü için Hatib'in münafık olduğunu zannetmiş. Bu yüzden hatasında mazur görülmüştü. Resulullah Bedir Savaşı'na katılmış olan Malik bin Duşuma münafık diyen bir başka sahabiye de Ömer'e gösterdiği tepkiyi göstermişti. Gerçi bütün bunlar hiç kimsenin hiçbir şekilde tekfir edilemeyeceği anlamına gelmez. Bir yandan Müslüman görünüp bir yandan söz ve davranışları kafir veya İslam düşmanı olduğunu ortaya koyan biriler varsa müminleri uyarmak ve zarar görmelerini engellemek için bunların Müslüman olmadıkları söylenebilir. Belli şart ve durumlarda Müslüman maskesi takmış din düşmanlarının maskesini düşürerek onları teşhir etmek gerekebilir. Ancak kendisini Müslüman olarak tanımlayan ve kafir olduğuna dair açık bir delil bulunmayan birini kafirlikle suçlamak doğru değildir. Böyle haksız suçlamalarda bulunan kimseleri ciddi şekilde uyarmalı fakat onların yaptığı hatanın aynısını yapıp da bu davranışından dolayı onu tekfir etmemelidir. Fakat ne yazık ki herhangi birine kafir diyen kimseye senin kafirlikle ilham ettiğin kişi gerçekten kafir ise ne ala fakat değilse şimdi sen kafir olun diye karşılık veren Müslümanlara da rastlanmaktadır. Peygamberimizin tekfir belasına karşı ümmetini uyarmak ve müminlerin birbirlerini bu şekilde suçlamasını engellemek için söylediği bu hadisin Müslümanı kafirlikle suçlama hususunda delil ve dayanak yapılması gerçekten ne kadar acı, ne kadar gariptir. Ehli Sünnet dışında kalan ve ehli bidat olarak nitelenen Şia, Mürjiye, Mu'tezile, Cebriye, Havaric gibi sapık mezhep ve fırka mensupları da tekfir edilmemelidir. Böyle kimselerin bidat görüş ve iddiaları delillere dayalı olarak reddedilmeli ancak kafir olduklarını gösteren açık bir delil bulunmadıkça. Mümin ve Müslüman olarak kabul edilmeli, özellikle kafirlere karşı yaptıkları mücadele mutlaka desteklenmelidir. Zira Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim bizim kıldığımız namazı kılar, kıblemize yönelir ve kestiğimizi yerse işte o kişi Allah'ın ve Resulünün emanını hak eden bir Müslümandır. Evet sayıdeğer dinleyenler. 327. Bab Kötü söz söylemenin ve dili çirkin sözleri alıştırmanın yasaklanması. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Mümin yerici lanetçi, kötü ahlaklı, çirkin karakterli olamaz. İyi bir Müslüman, insanları sürekli ayıplayan, başkalarının kusurlarını araştıran, etrafına lanetler yağdıran, edepsizce sözler söyleyen merhametsiz, kaba, onursuz, kişiliksiz biri olamaz. Eğer onda bu özelliklerin bir kısmı veya tamamı varsa iman kalbine henüz tam anlamıyla yerleşmemiş demektir. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir işte edepsizlik, kabalık, saygısızlık, zorbalık ve hayasızlık varsa bu onu mutlaka insanlar nazarında sevimsiz, çirkin ve nefret edilir hale getirerek kirletir. Bir işte edep, saygı, hoşgörü, nezaket ve haya varsa bu da onun mutlaka insanlar nazarına hoş, sevimli ve benimsenebilir hale getirerek güzelleştirir. 328. Bab Yapmacık ve özentili konuşmalardan kaçınmak Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam aşırı gidenler helak olmuşlardır sözlerinde İşlerinde, ibadetlerinde ölçülü ve dengeli olmayan, her konuda ince eleyip sık dokuyan, hep mükemmeli ulaşmak isteyenler hiçbir zaman hedeflerine ulaşamazlar. Böyle kimseler daima başarısızlığa, yalnızlığa, huzursuzluğa mahkumdurlar. Oysa mümin her işinde ölçülü ve dengelidir. Son derece doğal ve rahat davranır. Hata yapmaktan da çekinmez. En iyiye, en güzel ulaşma duygusu onu aşılığa sevk etmez buyurdu. Ve bu sözünü üç defa tekrarladı. Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anhumadan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şüphesiz ki Allah sığırın otu yerken ağzında evirip çevirdiği gibi sözü ağzında evirip çevirerek lügat paralayan kimselere gazap eder. Oysa mümin gayet sade, içten ve doğal bir şekilde konuşur. Söz söylerken dil ve edebiyat kurallarına uyar, belagat ve hitabet inceliklerine dikkat eder. Fakat ağzını yayarak, kendini sanatlı konuşmaya zorlayarak ve halkın anlamayacağı kelimeler kullanarak özentili, gösterişli bir edayla konuşmaz. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İçinizde en çok sevdiğim ve mahşer günü bana en yakın olacak kimseler Temiz ahlaklı iyi huylu olanlarınızdır İçinizde en sevmediğim Ve mahşer günü bana en uzak olacak Kimselerde Ne güzel sohbet ediyor Dedirtmek için yapmacık tavırlarla Özene bezene konuşan Sözünü beğendirmek için avurduğunu şişire şişire Laf eden Ve bilgiçlik taslamak Üstünlüğünü ortaya koymak için Lugat parlayan kimselerdir Sahabiler ya Resulallah Yapmacık tavırlarla özene bezene konuşan ve sözünü beğendirmek için avurduğunu şişire şire laf eden kimseler anladık. Fakat bilgiçlik taslamak, üstünlüğünü ortaya koymak için lukat parlayanlar dediğiniz kimlerdir diye sordular peygamberimiz. Yani kibirlenen büyüklük taslayan kimselerdir cevabını verdi. 329. Bab Nefsi murdar oldu demenin mekruhuluşu Ayşe radıyallahu anheden peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz herhangi bir rahatsızlık sebebiyle bulantı veya baş ağrısı hissettiği zaman nefsim pis ve murdar oldu, iğrenç bir haldeyim, ölüyorum, berbat durumdayım demesin. Bunun yerine nefsim daraldı, midem bulandı. İçim daraldı kendim iyi hissetmiyorum desin. Yani konuşurken kötü ve çirkin kelimeler kullanmasın. Kendisini kötü sıfatlarla nitelendirmesin. 330. Bab Üzümü kerm diye isimlendirmenin mekruh oluşu. Ebu Hureyye radiyallahu anh'dan peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Arapçada herkesin inep adıyla bildiği üzüme kerim demeyin. Çünkü kerim hem üzüm hem de şarap anlamına gelir. Bu kelimeyi her kullandığınızda içki ve şarabı hatırlatmış olursunuz. Oysa zihinlerde kötü çağrışımlar uyandıracak kelime ve kavramları kullanmak doğru değildir. Ayrıca kerem kökünden türeyen, ve sözlük anlamı cömert, el açık olan bu kelimeyi şarap gibi kötü bir anlamda kullanarak ona haksızlık ediyorlar. Çünkü cömert ve kerem sahibi olmak aslında Müslümanın bir vasfıdır. Müslüm'de yer alan bir diğer rivayet şöyledir. Kerim yani cömertlik ve lütufkarlık ancak müminin iman, takva, hidayet ve nur ile dolu olan kalbidir. Buhari ve Müslim'in bir başka rivayeti ise şöyledir. Bazı insanlar üzüme kerim diyorlar. Oysa kerim ancak müminin kalbidir. Vail bin Hucur radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Üzüme kerim demeyin fakat illa da farklı bir isim kullanacaksanız yaş üzüm ve üzüm asması anlamına gelen habele kelimesini kullanın. 331. bab Bir kadının güzelliğini onun nişanlama, evlendirme gibi meşru bir mazeret olmadıkça bir erkeği anlatmanın yasak oluş. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kadın başka bir kadınla tenleri birbirlerine temas edecek ve birbirlerini çıplak olarak görecek şekilde bir arada bulunmaz. Yoksa içlerinden biri diğerinin vücut hatlarını ve güzelliğini kendi kocasına tıpkı kocası o kadını seyrediyormuş gibi anlatır. Bir erkeğin başka bir erkekle, bir kadının da başka bir kadınla çıplak halde ve vücutları birbirine temas edecek şekilde birlikte bulunmaları doğru değildir. Aynı şekilde bir kimsenin vücut hatlarını ve güzelliklerini insanlara anlatmak özel hayata ve mahramiyete tecavüz anlamına geldiği için yasaklanmıştır. Kadının böyle şeyleri kocasına veya erkeğin kendi hanımına anlatması elbette daha vehim ve tehlikelidir. Zira bir başkasının cezbedici yönleri kendilerine anlatılan eşler anlatılanı özlem duyarak birbirlerinden soğuyabilirler. Bu da neticede yuvanın yıkılmasına sebep olabilir. Bununla birlikte bir kadınla evlenmek isteyen erkeğe o kadının güzelliğini belirli ölçülerde anlatmakta bir sakınca yoktur. 332. Bab Dua derken Allah'ım dilersen beni affet demenin mekruh oluşu talebin kesin bir dille ifade edilmesinin gerekliliği Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir Sizden biriniz dua ederken Allah'ım dilersen beni bağışla dilersen merhamet et demesin dileğini kesin bir dille ifade etsin Çünkü bu tarz ifadeler bir başkası tarafından etki altına alınabilen, zorlanabilen, dilediğini rahatça yapamayacak durumda olan kimseler için kullanılır. Oysa Allah'a zorlayacak hiçbir kuvvet yoktur. O zaten dilerse verecektir. Ayrıca bu tür sözler verirsen de olur, vermezsen de gibi bir anlam ifade eder ki bu Allah'a karşı kullanılmaz, asla caiz olmayan saygısızca bir hitap tarzıdır. Müslimde yer alan diğer bir rivayet şöyledir: fakat dileğini kesin bir dille ifade etsin ve Allah'tan basit ve önemsiz şeyler değil büyük ve değerli şeyler istesin. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz dua edeceği zaman dileğini açık ve kesin bir dille ifade etsin. Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayacak hiçbir güç yoktur. 333. bab Allah ve filan dilerse demenin mekruh oluşu. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Herhangi bir hususta bu iş Allah'ın dilemesi ve filancanın dilemesi ile oldu demeyin. Bunun yerine bu iş esasen Allah'ın dilemesi sonra da filancanın Allah'ın takdirine uygun şekilde dilemesi ile oldu deyin. Yine bu iş Allah'ın dilemesi ve Muhammed'in dilemesiyle oldu da demeyin. Bunun yerine bu iş esasen Allah'ın dilemesi sonra da Muhammed'in Allah'ın takdirine uygun şekilde dilemesiyle oldu deyin. Bir dilek veya temennide bulunurken Allah ile onun yarattığı varlıklardan birini adeta ona denk tutarcasına birlikte ve müşterek anmak İslam adamına aykırıdır. Örneğin. Allah ve babam izin verirse bu işi yapacağım şeklindeki ifade doğru değildir. Bunun yerine yalnızca Allah'ın adını anarak Allah izin verirse bu işi yapacağım denilmelidir. Babamdan da ayrıca izin alacağım denilerek kulun izni ayrı bir cümlede ifade edilmelidir. Allah'ın dilemesiyle kulun dilemesinin aynı cümle içinde ifade edilmesi gerekiyorsa ikisinin arasını birlik ve ortaklık ifade eden ve bağlacı ile Birleştirmemelidir. Bunun yerine farklılık, zaman aralığı, tertip ve sıralama ifade eden sonra kelimesini kullanarak ikisinin arasını ayırmak gerekir. Mesela Allah ve babam izin verirse şu işi yapacağım sözü yanlış bir sözdür. Allah izin verirse ve babam da izin verirse şu işi yapacağım. Yanlış bir söz. Allah izin verirse şu işi yapacağım. Bunun için babamdan da izin alacağım. Bu söz doğru bir sözdür. Bu iş Allah'ın ve müminlerin dilemesiyle gerçekleşti. Yanlış bir söz. Bu iş Allah'ın dilemesiyle gerçekleşti. Müminler de bunu arzu ettiler. Doğru bir söz. Benim Allah'tan ve senden başka kimsem yoktur. Yanlış bir söz. Benim Allah'tan başka kimsem yoktur. Senden başka da yakınım yoktur. Sözü doğru bir sözdür. Allah'a ve sana güveniyorum sözü yanlış bir söz. Allah'a güveniyorum. Senin de güvenimi boşa çıkarmayacağına eminim sözü doğru bir sözdür. Önce Allah'a sonra sana güveniyorum. Doğru bir söz. Allah'a ve elçisine itaat eden doğruya ulaşır. O ikisine isyan eden ise yolunu şaşırır. Yanlış bir söz. Allah'a ve elçisine itaat eden doğruya ulaşır. Allah'a ve elçisine isyan eden ise yolunu şaşırır. Doğru bir söz. Ebu Davud'da geçen Peygamber aleyhisselam hace tutbesi esnasında Allah'a ve elçisine itaat eden doğruya ulaşır. O ikisine isyan eden ise yolunu şaşırır dedi. Böyle bir hadis zayıftır. Zira hadisin senedinde yer alan Ebu İyaz ve Rabbi İbn-i Ebi Yezid Meşhul tanınmayan bilinmeyen ravilerdendir. Bununla birlikte Allah ile kulun aynı cümlede peş peşe zikredildiği her türlü ifade yanlış zannedilmemeli. Mesela Enfal suresinde Allah gönderdiği yardımıyla ve müminlerle seni destekledi. Veya Lokman suresinde bana ve anne babana şükret. Yine Enfal suresi ayet 64'te ey peygamber Allah ve seni izleyen müminler sana yardımcı olarak yeter Ayetin bu yorumu Hasan Elbasri'ye aittir. Genel kabul gören yorum ise şöyledir. Ey peygamber sana ve seni izleyen müminlere yardımcı olarak Allah yeter şeklindedir. Evet Allah ile kulun aynı cümlede peş peşe zikredilmesi doğru değil. Ama bazen de ayetlerde gördüğümüz gibi zikredilmiştir. Sözcüklerimize dikkat edeceğiz. Tekraren şöyle bir örnek verecek olursak. Allah'a ve sana güveniyorum Sözü yanlış önce Allah'a sonra Sana güveniyorum sözü Doğru bir sözdür Evet Sayıdeğer dinleyenler Bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Bir sonraki programda görüşmek üzere İnşallah Selamun Aleyküm ve Rahmetullah